Sizlerin üzerine olsun. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatu. Yine malum duayla başlamak isterim sözlerime. Bizleri Kur'an-ı Azim nasiplenebilmek adına bir araya toplayan alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celleye hamd olsun. Yine siz muhterem kardeşlerime. Buraya gelip Kur'an'dan azıklanmak için sarf etmiş olduğunuz bütün gayretlerinize Allah ecir ve hasenat ikram eylesin. Bugünkü dersimize başlamadan önce bir geçmiş olsun dileklerimizi iletmek isteriz. Malum muhterem Hazirun, Karaman'da bir maden Ocağında bir facia gerçekleşti. Ve henüz göçük altında olan 18 tane kardeşimizden sağlıklı bir haber alınamadı. Bu vesileyle o kardeşlerimize Allah Azze ve Celle yardım etsin. Onlara tez zamanda katından Şafii ismiyle muamele buyursun inşallah. Ve geride kalanlara onları da bekleyenlere sabrı cemil ihsan eylesin. Kardeşlerim. Bakara Suresi'nin 62. ayeti kerimesinde kaldık malum. Ama hatırlayınız geçen hafta hicret olması hasebiyle hicret özel başlığı altında hicreti anlatma gayreti içerisinde olduk. Ondan önceki haftaya bir gidecek olursak böyle hafızamızı biraz yoklamaya çalışalım inşallah. Beni İsrail'in bazı hasletlerinden sizlere paylaşmaya devam ediyorduk. Ki onlardan bir tanesiyle bitirmiştik 61. Ayet-i Kerime'yi. O da hatırlıyorsanız pişkinlik demiştik. Yapılan günahta ısrarcı olmak ve günahların ardından ağlayamamak gibi böyle bir pişkinlik özelliğin ve vasfının üzerinde Beni İsrail'in üzerinden hareketle anlatmaya çalıştık. Yine aynı şekilde kanaatsizlik. Biz bir tane ekmekle mi, bir tane yemekle mi, aynı türden yemekle mi hayatımızı idame ettireceğiz? Yaklaşımı ve argümanını işlemeye çalışmıştık. Hatırlayınız. Tabi bugünkü dersimiz 62. ayeti kerime biraz farklı bir pencere açıyor. Yani ondan önceki ayetleri şöyle hatırlamaya çalışın muhterem Hazirun hep vasıflarını sayıyordu. Söz veriyorlardı, sözlerinde durmuyorlardı. Biz bir tane yemekleme iktifa edeceğiz diyorlardı. Allah secde ederek girin diyorlardı. Onlar farklı bir biçimde köye giriş yapıyorlardı. Hep beni İsraili betimledik. Hani demiştik ya, terbiyesizin üzerinden terbiyeli olmayı öğrenmiştik. Ama 62. ayeti keremede Allah azza ve celle farklı bir pencere açıyor. Tabi ondan sonra yine beni İsrail'in üzerinden vasıflandırmaya devam edecek Allah Azimuşan ama 62'de bir pencere açıyor ve bizler de bugün bu ayet İnşallah Rahman etüt etme gayreti içerisinde olacağız. 62. ayet aslında sizlerin çok da nasıl diyelim uzak olduğu, hiç aşina olmadığı bir ayet değildir. Mutlaka bunu televizyon ortamlarında, bir tartışma programında, yahut da bir seminerde, yahut da farklı bir platformda mutlaka duyduğunuz bir ayettir diye düşünüyorum. Onun için önemsiyoruz, altını böyle ısrarla çiziyoruz. Şimdi ayet şu. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Şimdi amenu hadu ve hum ben malimi verdikten sonra hepiniz ha bu ayet miydi hocam diyeceksiniz. Öyle tahmin ediyorum. Ayet hani iman edenlerden sabilerden, sabi'inlerden, sabi Yahudilerden ve Nasranilerden bahseder. Kim ki bunlardan Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa onlara korku yoktur, hüzün yoktur. Malen böyle ayet. Peki bu ayetin ilginç olan yanı ne? Televizyon programlarında, farklı seminer ve platformlarda tartışma konusu olmasına gerekçe ne? Biliyorsunuz kardeşlerim, argüman olarak şu sunulur. Denilir ki, bu ayetten hareketle şu anda mevcut Yahudi ve Hristiyanların çünkü ayet öyle diyor. Nasraniler ve Yahudiler özellikle onların ikisini zikrediyorum. Mevcut Yahudiler ve Nasranilerin bugün akibet açısından eğer ki iki şartı sunarak Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorlarsa onlarla biz Müslümanlar müsaviyiz. Hatırladınız mı böyle bir ayet-i kerim kardeşlerim? Malum. Ve böyle bir argüman söz konusu. Yani gerçekten ayet-i kerimeyi yalın bir şekilde ele aldığımız zaman, yani Nasrani'ler, Yahudiler, gerçekten Onlara korku yok, hüzün yok. Neyi gerçekleştirirlerse, Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorlarsa, sadeleştirelim, anlaşılsın ümit ediyorum. Nasıl söyleyelim? Şöyle söyleyelim. Varsayın bir ile karşılaştınız. Otur bakalım kardeşim. Ben Bakara suresi 62. ayeti kerimeyi duydum ya. Okudum bugün evden çıkarken. Sen nasrani misin? Ben nasraniyim. Hristiyanım. Haa iyi. Ahirete inanıyor musun? Tabi canım. Ahirete kim inanmaz? Peki Allah'a inanıyor musun? İnanıyor. O zaman bu ayeti kerime o hristiyanla ben... Şu anda Allah'a inanan, ahirete inanan, peygambere inanan, gönderdiği risalete iman eden müsavi miyim? Evet. Bunu söyleyen bazı seslerin varlığına şahit oluyoruz. Arzi bir durum mu? Evet. Bunun böyle olmadığını bugün izah etmeye çalışacağız. inşallah rahmet. Öncelikle şu soruyu sorarız değil mi? O Nasraniye, o Yahudiye. Deriz ki Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsun etmeye de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu işin neresinde? Öyle ya. Yani bu ayet sanki daha önceki Yahudileri ve Hristiyanları kapsıyormuş gibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman etmiyor musun sorusuna hayır dediğinde hala onun cennete girebileceğini söyleyebilir miyiz? Hayır. İşte bu ayeti bu şekilde etüt etme gayreti içerisinde olacağız inşallah. Bu ayetin dikkat çeken iki tane yönünün olduğunu düşünüyorum Kerim kardeşlerim. Onu paylaşayım inşallah. Bir, bu ayeti Kerim'e özellikle farklı dinlerle diyalog yapılabileceğine en çok delil getirilen ayettir. Anlatabildim mi? Diyalogçuların yani bugün biz nasranilerle bir ortak paydamız var. Ha onların dini ha bizim dinimiz. Aslında bizim ortak buluşabildiğimiz bir noktamız var. Söyleminin argümanının delillendiği ayet budur onların nazarında. İkinci husus ise onların vardığı bu kanaata neden olan husus Kur'an'a tedebbür bakışıyla bakılmıyor olmasıdır. Bunu da izah edeceğiz inşallah. Yani bugün bizim en büyük azığımız tefsirul furkanın size bugün en güçlü hediyesi bakış açısını kazandırmak olacak inşallah ve Şimdi bilirsiniz bir ayet vardır. Allahu azimuşşan şöyle buyurur. Efe la yetedabberûne'l-Kur'an Siz Kur'an'ı tedebbür etmez misiniz? Subhanallah. Tefekkür demiyor takilun demiyor tedekkar demiyor Allah tedebbur diyor tedebburun manası ne önlü arkalı o meselenin etrafında var olan her şeyi kapsamlı bir şekilde düşünme yöntemine biz tedebbur diyoruz bizim Türkçemize ve terminolojimize yerleşmiş ifadesini söyleyeyim mi bunun kerim kardeşlerim Cımbızcı zihniyet değil anlaşıldı mı şu anda cımbızcı zihniyet diye bir olgu var mı? Kur'an'ı cımbızlama yöntemini kullananlar var mı? İşte var. Bu ayeti kerimeyi ele alıyor. Nasraniler ve Yahudiler işte, Şart ne Allah'a iman, ahirete iman. Allah'ın varlığına iman ediyorsa, ahirete de iman ediyorsa şu anda Hazreti Muhammed'i inkar etse de onun risaletine iman etmese de Yetirdiklerine iman etmese de müsavidir diyor. Tek nedenini söylüyorum bugünün günün azı olarak cımbızlama, cımbızlama zihniyeti. Sen al, işine yarar ayeti kullan, önüne arkasına bakma. Halbuki Allah'ın kat'i emridir. E fele el-Kur'an? Siz Kur'an'ı tedebbür etmez misiniz? Edin diyor Allah. Nedir bu işin yöntemi? Tefsir yöntemi. O konuyla alakalı bütün ayetleri ve nasları, hadisleri bir araya toplayacaksın. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullahsız olur mu? Olmaz. Bu ayetin yanına sadece kelime-i tevhidi koysan onu çürütür. Onların anlayışını söylemek istiyorum. Bu cımbızlama zihniyetini daha iyi anlatmak adına. Çünkü bu anlaşılırsa, Diğer detay, delillere girmeye bile gerek kalmayacaktır. Çünkü zihniyet belli, anlayış belli. Bunu anlatılan bu hikayeyi birçok alime ne yaparlar? Yorarlar. Yani şu alimdi bu, bu alimdi derler. Ama ben isim vermeden sadece bizim için hissesi olan o kıssayı anlatmaya çalışacağım inşallah. Hepinizin bildiği, Hepimizin küçükken öğrendiği ama cımbızlama zihniyeti ve tedabbürden yoksun bir bakış açısını anlatmak adına. Bir köyde iki tane mescit varmış, medrese. İki tane, böyle bir mahalle, bir diğer mahalle düşünün, medrese eğitim veriyor. Tabi o medresenin de talebeleri var, genç yaşta, çocuklar bunlar. Dersten sonra da sokakta oynuyorlar. Bir medresenin öğrencileri ve diğer medresenin öğrencileri. Buluşuyorlar, mahallede oynuyorlar. Bir medresenin öğrencileri diyor ki namaz vakti geldi. Biz bir namazımızı eda edip gelelim inşallah. Diğer medresenin öğrencileri de diyor ki siz namaz mı kılıyorsunuz? Diyor ki siz kılmıyor musunuz? Nasıl bir medrese orası ya? Siz de İslami İlimler Medresesinde okuyorsunuz. Biz de İslami İlimler Medresesinde okuyoruz. Diyor ki, vallahi biz Allah'ın emri gereği namaz kılmıyoruz. Subhanallah. Tamam, ayrılıyorlar tabii. O namaz kılan öğrenciler meseleyi hocalarına arz ediyorlar. Hocam, böyle böyle, diğer medreseyi biliyorsun, biliyorum. Biz bugün işte top oynarken, oyun oynarken namaz vakti geldi, namaz kılacaktık. Namaz için müsaade aldık. Onlar Allah'ın emri gereği namaz kılmadıklarını söylediler ve iddia ettiler. Doğru mu acaba? Hatta Kur'an'dan bunun delilinin olduğunu söylediler. <gülüyor> Tabi hoca alevleniyor. Hemen diğer medresenin imamına, hocasına. Tabi hocada, o hocada biraz böyle inşallah bir, birkaç hafta önceki derste bahsetmiştim. Özellikle haftaya inşallah üzerinde çok çok duracağımız bahaneci zihniyeti inşallah hatırlatalım tekrar, hatırlayalım. O biraz öyle bir imammış. Tabi bakış açısı öyle. Cımbızcı zihniyetten hareketle hoca varar, varır ve der ki kardeşim, hocam duyduklarım, işittiklerim doğru mu? Yani sen Allah'ın emri gereği namaz kılmadığını iddia ediyorsun. Ve öğrencilerde bunu telkin ediyorsun. Doğru mu? Ben mi yanlış duydum? Diyor ki vallahi doğru. Ben Allah benden ne istediyse onu yapıyorum. Ne istemiş Allah senden? Diyor ki delilim var Kur'an'dan. Oku La teqrabus sala. Namaza yaklaşmayınız. Diyor ki hocam sen benden daha iyi bilirsin de bu ayetin bir de sonu var. Ve entum sukara sarhoşken namaza yaklaşmayın. Öyle değil mi? Ben bilmem ben hafız değilim demiş. <gülüyor> yani işine geleni almış işine gelmeyeni almamış cevabı da hazır. Ne bileyim demiş ondan sonra gelen ayeti ben hafız değilim ki. İşte bu açıdan tedabburdan yoksun ve cımbızcı zihniyetle alırsak herkes için ayrı müstakil bir din icat olur mu? Vallahi olur. Onun için kerim dostlar bu ayeti kerimeyi cımbızcı zihniyetle anlamak mümkün değildir. Koyalım diğer nasları. En basitten hangi nası koyalım? Hepinizin bildiği bir nası zikredeyim inşallah. Bakın en basidinden o az önce Bakara 62'yi zikrettiğim ayetin yanına şimdi okuyacağım ayet-i koyun bakın bakalım Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem siz ortak payda olur muymuş müsavi olunur muymuş Bismillahirrahmanirrahim amener Rasul bima Azıl elihi min Rabbih ve Müminon, külüm âman bilahi ve malaikatih ve kütbih ve rusulih, la nufarık between ne diyor bu ayet kelimede Allah? La nufarriqu beyne ahadin min rusuli. Biz peygamberlerin arasında ayırdım etmeyiz. Biz böyle iman ettik. Semi'na ve ata'na. Ey Yahudi sen duydun peygamberin geldiğini. Böyle bir peygamberin akhir peygamber olduğunu, hem dünyanın hem de ahiretin saadeti için gönderilen son peygamber olduğunu Allah'ın elçisi olduğunu gördün ve biliyorsun. Ve sen peygamberler ve rusuller arasında ayırdım eder. Benim peygamberime iman etmezsen vallahi sen cennete giremezsin. Allah seni cennetine koymaz. Eğer cımbızlama yöntemiyle ayete bakmazsan bu ayet böyle anlaşılır. Bir gün üniversite yıllarında hatırlamıyorum 2 ya da 3. sınıf Türkiye'den bir grup profesörün Kur'an'ın anlaşılmasında zihniyet yenilenmesine olan ihtiyaç başlıklı bir konferans. Çok uzun bir başlık. Bir daha istemeyin lütfen söyleyemem herhalde. Çünkü başlığı bizim çok ilgimizi çekmişti. Hemen gittik. İsmini zikretmiyorum. Hepinizin bildiği çok popüler bir profesör. Yıllarını vermiş bu işe. Tabi öğrenci olunca, bu işlere de ilgimiz olunca gittik, en ön sıraya oturduk. Kur'an'ın anlaşılmasında zihniyet yenilenmesi, başlık bu. Bir profesör konuşmasını bu ayetle başladı. Bakara 62. Dedi ki, duyuyoruz ki, dedi Yahudi ve Nasrani'lerin peygambere iman etmedikleri takdirde cennete giremeyeceğini iddia edenler varmış. Bize sesleniyor. Onun anlayışı şu. Bu ayeti kerime yalın ele alındığı zaman Yahudiler ve Nasrani'lere korku yok. Doğru mu? Şart ne? Allah'a iman, ahiret gününe iman. Uzatmıyorum. Biz tabi sorular kısmında konuya itiraz ettik. Söz istedik, onlar da verdiler. Dedik ki hocam, bu biraz tedebbürden yoksun bir bakış. Yani siz ayeti moda, moda tercüme ettiniz. Ama biliniz ki hemen buraya tırnak açalım. Biz nasıl anlayacağız bu ayeti kerimeyi? Bu ayeti kerimeyi biz şöyle anlayacağız. Bir örnek verelim. Davud aleyhisselama muhatap olmuş kavimin, eğer ona hakkıyla iman etti ve salih amel işlediyse yeri neresi? Cennet. Öyle değil mi? Musa aleyhisselam aynı şekilde cennet. İsa aleyhisselam aynı şekilde cennet. Muahhidler cennet. Bunu ben söylemiyorum. Allah söylüyor. Çünkü bu zamanın Yahudilerini kapsayacak olsaydı bu ayet peygambere iman şart koşulmazdı. Ama şart. Bunun aynısını hocaya ilettik. Vallahi şöyle dedi. Dedi ki kardeşim cennet dedi sizin tekeliniz de mi? Dedi niçin esir Bırakın insanlar girsin cennete dedi ya. Bu kadar pintilik etmeyin dedi yani. Tabii biz de biraz hakaret olacak ama dedik ki hocam var böyle olsun da sizin kadar geniş karınlı olmayalım dedik yani. Herkes istediği gibi cennete girecek olsaydı imtihanın ne manası kalırdı. Ama hoca ısrar etti. Gerçekten şu ifadeyi kullanmak istiyorum. Gerçekten inat etti ve inanın sadece o hocayla da kalmıyor bu mesele. Bu meselenin üzerinde duran herkesle tartışın kerim kardeşlerim. Vallahi bir santim ilerlemiyor. İnadından da vazgeçmiyor. Ben de bu ayeti kerimeyi bir atasözüyle bitirmek istedim. Ondan sonra 63. ayeti kerimeye geçeceğim inşallah. Ama atasözüne nasıl yerleşmiş hikayeyi anlatayım ilk önce. İnatçılar için kullanılır bu. İki tane adam yolda yürürlerken tabii böyle boş bir arazide çok uzaklarda bir nesne bir obje gözlerine çarpmış. Demiş ki şunu gördün mü gördüm ne o demiş demiş ki bence keçi öbürü de demiş ki kuş o kuş demiş Tabii çok uzun yani mesafe çok uzak kimse keşi mi olduğunu ondan sonra kuş mu olduğunu kestiremiyor ikisi ama hala cedelleşiyorlar ondan sonra biraz yaklaşmışlar o kuş iddiasında bulunan demiş ki ben demiş şimdi kuşa daha çok benzettim o keçi değil. Öbürü de demiş ki hiç şansın yok o keçi. Kuş keçi kuş keçi inatlaşıyorlar. Azıcık daha yaklaşmışlar. Kuş olduğu iyicene ayan beyan belli olmuş. Demiş ki hala öbürü keçi. Biraz daha yaklaşmışlar. Oradan bir işte hayvan vermiş. Yani uçan nedir? Kuş tabii ki şüphesiz. Oradaki kaçan kuş olunca o kuş iddiasında bulunan keçi iddiasında bulunanın yüzüne bakmış. O daha bir şey söylemeden keçi demiş ki Demiş ki uçsa bile keçidir. <gülüyor> Bunu Araplar almışlar atı sözü yapmışlar kerim kardeşlerim. Uçsa bile o keçidir demiş hiç şansı yok. Onun için delillerimizi getirdiğimiz halde ayan beyan bu meseleyi ibraz ettiğimiz halde bu meseleyi bu şekilde anlayan ve bu konuda hala inat gösteren kardeşlerimizin varlığı vallahi bizleri üzüyor. Allah bizlere istifade etmeyi nasip etsin kerim kardeşlerim. Gelelim muhtarâm hazirun 63. ayeti kerime. Ayeti kerimeyi inşallah okuyayım. O iz akadna mithaakakum ve rafa'na fawqakumut tur khuzû mâ âtaynâkum bi kuvvatin ve zkurû mâ fîhi le'allekum Allah Azimuşşan tekrar hani dedik ya bir perde açıyoruz onu kapattı şimdi beni İsraille muhatabına ve onların üzerinden bizlere öğretisine devam ediyor diyor ki biz diyor beni İsrail'den söz almıştık söz sözleştik bizi onlarla neyin üzerine Allah zikre diyor diyor ki biz onlardan Onlara gönderdiğimiz kitabı sıkıca tutmaları konusunda söz aldık. Allah onlara neyi verdi? Tevrat'ı verdi. Sıkıca tutacaksınız. Sahip çıkacaksınız. Ve içindekileri zikredeceksiniz. Tırnak içerisinde içindeki ayetler ve ahkamlarla hemhal olacaksınız. Umulur ki korunursunuz diye ayet-i kerime bitiyor. Tabi birazdan gelecek yani beni İsrail'in neler yaptı bu hafta yetişmezse önümüzdeki hafta inşallahı Rahman. Ama bizim şu anda bu ayetten ayetten hareketle bazı öğretilerimiz var. Bize azık tevdi etmiş Allah. İnşallah bu ayetin üzerinden nasiplenebilmeyi bizlere Allah ikram buyursun. Şimdi aynı şekilde... Birazdan inşallah o hadisi paylaşacağım. Sizlerle daha önce de bu hadisi paylaştım. Hatırlayın hani Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam size iki şey bırakmıştım. Taraktu fikum emreyn ve in temessektum bihima lentudillu ba'di ebeden. Kitab Allah ve sünneti. İki şey bıraktım diyor size. Sıkı sıkı sarılırsanız asla sapıtmazsınız. Kur'an-ı Azimuşşan ve Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı sünneti. Biz de bununla emrolunduk. Doğru mu? Evet. Çok farklı değil. Beni İsrail'e Allah dünyalarını ve okubalarının saadetinin temini için Tevrat'ı gönderdi. Peki ümmeti Muhammed'e Allah ne gönderdi? Kur'an gönderdi. Resulünü gönderdi. Ve bizleri bu iki nimete muhatap kıldı Allah. Ne kadar hamd etsek az. Elhamdülillahi rabbil alemin. Peki biz bu iki kavramı nasıl anlayacağız? Kur'an'a nasıl sarılınır? Öyle değil mi? O içerisindeki ayetlerle hemhal olun diyor Allah. Nasıl olunur? İnşallah bunu anlatmaya çalışacağım bu ayetin üzerinden. Şöyle bir soru yönetsem size. Kerim kardeşlerim. Siz de cevaplasanız. Kur'an özellikle Türkiye toplumu. Müslüman halkı için söylüyorum. Önemli mi? %99'u Müslüman olan halk için söylüyorum. Önemli mi Kerim kardeşlerim? Evet. Ne kadar önemli? Şöyle diyebilir miyiz? Türkiye toplumunda neredeyse her bir haneye bir Kur'an düşer mi? Düşer değil mi? Türkiye'deki var olan bütün evlerin üzerinden söylüyorum. Evlerde bulunan Kur'an'ın oranı %94. Ciddi bir rakam. İyi bir rakam yani. %94 iyi bir rakam. Şimdi Kur'an'a sıkı sıkı sarılmayı anlayacağız ya. Buradan başladık. Bunu bir girizgah varsayın. Alıyoruz şimdi meseleyi. Şimdi %94'ünde Kur'an var. Sarıldık mı Kur'an'a? Şeklen şimdilik evet Birazdan hakikaten öyle mi Bunu anlamaya çalışacağız inşallah Yani evimizde Kur'an'ın Olması Kur'an'a bir muhabbet Beslediğimizin doğrular mı Ispatlar mı evet Kısmen Ama merak ettim dedim ki Acaba çünkü Ayette diyor ya Allah Azza ve celle Kur'an'a sıkı sıkı sarılın Ve de içerisindekilerle Hemhal olun yani Allahu Azimuş Şan'ın emir ve yasakları sizi bağlasın. Kur'an neyi emrediyorsa öyle amel edin. Allah sizden neyi istediyorsa onu yapın. Kur'an bunu emrediyor. Allah bunu emrediyor. Kur'an bunu içeriyor. %94 Merak ettim. Sadece namaz oranına baktım. Namaz. Detaylarına hiç girmedim. Yani detaylarda daha çok bu manada belki sıkıntı vardır bilmiyorum. Ama namaz. As-salatu imadu din. Hepimizin bildiği değil mi? Namaz önemli, mühim. İnanın yüzde 42'yi geçmiyor. Düzenli 5 vakit namaz kılan Müslümanların sayısı Türkiye'de. böl Yarı yarıya tekabül ediyor neredeyse. Yani Kur'an'ı evde bulunduğu olması, herkesin Kur'an'la hemhal olmadığının en büyük alameti, Belki bu yanlış ya da doğru bir istatistik olabilir. Ama biz bunu vakada görüyor muyuz? Evet. Kur'an'ın bir vadide, bizim de bir vadide olduğumuzu vallahi müşahede ediyoruz. İçimiz acıyor, üzülüyoruz ama vallahi hakikat bu. Öyle değil mi kardeşlerim? Vallahi öyle. Bu oranı paylaşmak istedim. Ufak bir araştırmaydı. Hepimizin evinde hiç şüphesiz ulaşılmayacak yerlerde Kur'an asılıdır. Öyle değil mi? Bizim Kur'an'a tazim anlayışımız bu. Böyle seviyoruz biz Kur'an'ı. Halbuki Allah bizden Kur'an'ı böyle sevmeyi istemiyor. Yani ben bununla ilgili bir karikatür görmüştüm Kerim kardeşlerim. Tabi burada hepinize şöyle göstersem bile görmekte zorlanırsınız ama... Tahmin ediyorum birçoğunuz bunu sosyal medyada bu karikatürü gördü. İnanın bugün Abdullah İmamoğlu'nun anlatmaya çalıştığı 40 dakikalık 50 dakikalık konuyu içtenlikle söylüyorum samimiyetime inanın şu karikatür anlatıyor. Subhanallah. Bir çocuk duvarda asılı yüksek yerde zor ulaşılsın diye bir de oralara asarız ta. Zor ulaşılsın diye asılmış olan Kur'an'a merdiven dayamış tırmanıyor babaannesi Ebesi, annesi, babası aşağıdan bağırıyor. Şu baloncuklarda bu bir şeyler yazıyor. Annesi diyor ki oğlum elleme sen anlamazsın, çarpılırsın. <gülüyor> Babannesi oradan sesleniyor. Mahallenin hocası varken diyor sana mı düştü oğlum? İn aşağıya. Diyor ki Kur'an diyor sana diyor inmedi diyor. Orada dursun o. Çoğaltabiliriz. Benim anlattığımı anlatmaya çalıştı, değil mi? Hatta bunun anlattığını ben anlatmaya çalışıyorum başka bir ifadeyle. Bugün bizim Kur'an anlayışımız bu. Çocuğun da buralarda baloncuk var içerisinde ne yazıyor biliyor musunuz? Bu Kur'an diyor Allah'a kulluk için bana inmedi mi? Bırakın da ulaşayım yani. Bırakın hayatımı düzenlesin bu kitap. Vallahi çok şeyler anlattı bana. Dedim ya. Biz Kur'an'ı böyle, tazimi böyle anlıyoruz. Halbuki tazim eşittir sevgi defaatlerce söyledim ispat ister Kur'an'a tazim ettiğini iddia ediyorsan onu hayatında ispatlamak zorundasın Kur'an'a tazim anlayışı bir vadide senin yaşamaya çalıştığın hayatın bir vadide olursa vallahi Kur'an senden şikayetçi olur birazdan ayeti söyleyeceğim o ayeti zikrederken tüylerim diken diken oluyor paylaşacağım inşallah buraya bir mahkeme kuracağız birazdan Davalı gelecek. Davacı gelecek. Mahkeme gelecek. Allah bizi mahkemetül kubrada mahcup etmesin. Dedim ya, bizim Kur'an'la ilişkimiz şekilsel olmamalı. Bizim emanet anlayışımız farklı. Birazdan anlatacağım. Birazdan geleceğim o ayet-i kerime inşallah. Ama Hani bize Kur'an bırakıldı dedim ya. Kur'an'ı Allah azze ve celle hayatımızda biz bunu egemen kılalım, hakim kılalım diye bize gönderdi. İnna anzalna bil en nas bi ma Allah. Allah emre diyor. Biz bu hak kitabı diyor insanlar arasında tatbik edesiniz, olunsun diye gönderdik diyor Allah. Kur'an'ın indiriliş gayesi bu. Şüphesiz tilavet edeceğiz. Allah bunu da bizden emrediyor, bizden istiyor. <gülüyor> Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir. Ama Kur'an sadece tilavet edilmek üzere inmedi. Kur'an'ın tazim anlayışı sadece onu en yüksek yerlere asmakla gerçekleşmez. Böyle emanet değildir bu. Yani bir kardeşinizin, akrabanızın, komşunuzun Üstadım şuna sahip çıkar mısın ben izinden gelene kadar Bir çiçeğine bakmakla sorumlu olduğunuzu varsayın Tatile gidiyor çiçeklerini size emanet ediyor Ne yaparsınız? İyi bir emanetçiyseniz Hakkını verirsiniz Sularsınız o çiçeği Öyle değil mi? Vallahi Kur'an Raflarda tozlanması için Duvarlarda asılı kalması için Bize emanet olarak tevdi edilmedi Hayata hakim olunsun diye Allah bize emanet etti onu Sıkı sıkı sarılmanın manası o Kur'an'ın ahkamından ve hayat anlayışından Ayrılmayın demektir o Bugünkü slogan cümlemiz olsun Bugünün azığı olsun Kur'an bir vadide biz bir vadide olmayalım olmaz mı? İnşallah bu emaneti Kur'an'la sıkı sıkı sarılmayı tefekkür ederken bir tarihi kaynağa rast geldim. 1700'lü yıllara ait, koca Ragıp Paşa'ya ait. Ragıp Paşa'nın bir özelliği var aziz dostlar. Osmanlı Devleti'nde çok mühim bir insan. Edebiyat, edebiyatıyla ve şiiriyle meşhur. Yani edebiyatı müthiş seviyor. Dile vakıf, şiir, edebiyat, kitap. Yani sadece e, şahsına ait kütüphanesi Umum kütüphane kadar var. Tabi yaş belli bir noktaya geldikten sonra kitaplarından da ayrılmak istemiyor ama diyor ki en iyisi diyor ben bunu kitapların hakkını verebilecek bir emanetçiye bırakayım. Bir de üstüne üstlük aylık göndereyim kitaplarımı yerinde kullansın, araştırsın, baksın, okusun kütüphanemin hakkını versin. Anlatabildim mi? Aynı bize Allah'ın emri gibi. Kur'an'ın hakkını vermek gibi. Ragıp paşa gider. Belli bir noktadan sonra belli bir dönem, belli bir zaman dilimi geçer aradan. Der ki ya şu kütüphanemi çok özledim bir gideyim bakayım. Yani kitaplar o ister ki kütüphane havada uçuşsun yani. O, o insan o kitaplarla hemhal olsun. Hatta girdiği zaman kitaplardan dolayı o görünemez hale gelsin. Daha kütüphanenin kapısını açar, ilk yüzüne temas ettiği şey örümcek ağı olur. Bir kitap almaya kalkar, örümcek kaplamış. Masa örümcek, toz. Böyle perişan bir halde bulur kütüphaneyi. O para, maaş gönderdiği muvazzafta oturmuş şöyle. Sadece bakıyormuş. Tabii çok bozulmuş, çok üzülmüş, hatta kahrolmuş. Demiş ki kardeşim... Ben senin kadar emanete riayet eden adam vallahi görmedim. Maşallah elini sürmemişsin. <gülüyor> i̇şte emanet anlayışı bu. Emanet anlayışı oraya asmak mı? Yoksa onunla hayat düsturu edinmek mi? Rağıp Paşa o adam o kitaplardan istifade etsin diye emanet bıraktı. Onun emanet anlayışı da aman dokunma. Sahibi gelirse kızar. Bizim Kur'an'la ilişkimiz böyle Olmamalı kardeşlerim. Allah bizden böyle sahip çıkmamızı istemiyor. Bizim Kur'an'la ilişkimizi bu manada anlamaya çalışın lütfen. Allah bizim için çok ifade ediyor bunu. Hem dünyamıza hem ukbamızın saadetini temin etmek için bir Kur'an göndermiş. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ bunu söyleyen Allah'tır. Allah'ın kelamıdır. Müminlere rahmet ve şifa olsun diye gönderdik diyor Allah. Şifa mı bulmak istiyorsun kardeşim? Bu Kur'an duvarda asılı kalmayacak. Bu Kur'an senin hayatına hakim olacak. Bu Kur'an senin hayat rehberin olacak. Bu Kur'an okunmaya başladığı zaman kendini muhatap kabul edeceksin. Ağır bir iş. Vallahi ağır. Düşün. Kur'an seninle konuşmaya başlayacak. Sen onu muhatap alacaksın. O seni almış. Yetmez mi? Ya eyyuhellezine amenu demiş. Minel mu'minine rijalun demiş. Ya nas demiş. Yetmez mi? Vallahi yeter. Ama bizim bugün Kur'an'la ilişkimizi duygularıma tercüman olan bir şiirle anlatmak istedim. Kısa, uzun değil. Ama inanın anlattıklarımı şu dört Mısralık şiirde ziyadesiyle bulacaksınız. Mehmet Akif'e ait bir şiir. Hepinizin de belki ezberinde olan bir şiir. Ama inanın duygularıma tercüman oldu. Paylaşmak istedim. Ya açar nazmı Celil'in bakarız yaprağına Ya üfler geçeriz bir ölünün toprağına İnmemiştir hele Kur'an şunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okunmak, ne defa bakmak için. Kur'an'ın ve bizim Kur'an'la ilişkimizin hakikati bu mu? Vallahi bu. Sadece mübarek gecelerde okunan bir Kur'an ve bizim için bir kitap haline dönüşmedi mi? Hayatımız nerede Kur'an nerede? Dedim ya ısrarla çiziyorum. Bu ifadelerimden Kur'an'ın okunmasını yatsıdığım ve hafif manasında değil. Hayrukum men teallemel Kur'an hadisini okudum. Vallahi en iyi Kur'an'da okuyan biz olmalıyız. Ama Kur'an'ın gönderiliş gayesi hayatımızı yönlendirmiş olmasıdır. Sadece ölülere okunması için değil. Onun üzerinden ebçet hesabı yapılması için değil. Geleceği görmek için değil. Vallahi değil. Bir mahkeme kuralım. Yahut da hiç kimse buraya mahkeme kurmasın. Herkes kendi zihninde bir mahkeme kursun. Davayı açan peygamber. Ayet okuyacağım evet. Davayı açan peygamber. Yani şikayetçi peygamber aleyhissalatu vesselamın bizzat kendisi. Allahu akbar çok böyle bir şey. Heyecanlanıyorum ayet-i kerimeyi okurken. Davacı olduğu kim? Ümmeti. La kadderallahu, Allah bizi muhafaza etsin. Amin. Kime şikayet ediyor? Mahkematul Kubra'nın sahibi Allah'a. Ayet şu. وقال الرسول يا ربي رسول رabbine sesleniyor. Serzenişte bulunuyor. Wa qala ar-rasulu ya rabbi in qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana Ya Rabbi ey Rabbim benim kavmim beni, benim Kur'anımı terk etti. Mahjura, hejra ondan ayrıldı benim kavmin Kur'an'ı terk etmiş olarak buldum ben şikayet eden kim? peygamber Kim şikayet ediyor? Kur'an'ı hayatında hakim ve egemen kılmayanı kime şikayet ediyor? Mahkematul kubra'nın sahibi olan Allah'a bundan büyük mahkeme olur mu? bundan büyük davacı ve dava olur mu? Sözün bittiği yer koyun noktayı. Bu halden kurtulmanın bir çaresi var. Anlatmaya çalıştığımız, anlata geldiğimiz nokta Kur'an hayatımıza egemen olacak. Oto kontrol Kur'an'da olacak. Git diyorsa gidilecek, gitme diyorsa gidilmeyecek. Yap deniyorsa yapılacak, bu işin ucundan tut deniyorsa tutulacak, yapma deniliyorsa yapılmayacak. Ancak o zaman Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem inşaallahu rahman bizden şikayetçi olmaz. Sahabeler gibi inanın. Bitiriyorum. İstedim ki bu kelamların ardını sahabeler süslesin ve onlar anlatsın. Şu rahmet dolu akşamımıza onlar misafir olsun İnanın sahabelerin Kur'an'la olan ilişkisini etüt edelim, bize kafidir. İnanın. O zaman bir Teala bizden şikayetçi olmayacaktır. Allah'ın Resulü ve Kur'an. Bugün Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'dan çok örnekler vereceğim. Bir iki tane. Onun için sözü de onunla açayım. O anlatsın. Diyor ki, İnanın diyor bize Kur'an'ı ezberlemek zor. Vallahi onunla amel etmek kolay geliyor. Allahu Akbar. Müthiş bir söz. Bunun hıfzedilmesi gerekir bu sözün. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh. Bize diyor Kur'an'ı oturup ezberlemek amel etmekten daha zor geliyordu. Birazdan bir sahabenin üzerinden bunu anlayacağız inşallah. Diyor ki öyle bir dönem gelecek ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam duyduklarını anlatıyor. İnsanlar diyor amel etmekte zorlanacak ama diyor ezber ziyadesiyle olacak. Allah Azza ve Celle öncelikle bizi bize öyle bir anlayış ikram etsin ki muhterem Hazirun Kur'an ayetlerini Kendisine muhatap kabul etmeyi bize nasip etsin. Böyle bir anlayış versin. Bugün bize bir Kur'an ayetinden nasıl bir mana çıkartılır? Kur'an'ın emir ve yasakları konusunda nasıl bir tavır alınır? Bunu bir sahabe anlatacak. Kim? Kim? Bugün daha önce tefsir dersimize hiç misafir olmamış birisi anlatacak. İlk defa anlatıyorum bu sahabe ikramı. Sabit İbni Kays radıyallahu an. Biz bir gün Kur'an okuyoruz. Ayetler dinliyoruz ve duyuyoruz. Birileri oturuyor, diğer bir kardeşine dine anlatıyor. Bunu biz de yapıyoruz. Gerek burada yapıyoruz. Gerekse dışarıda yapıyoruz. Hayatımızın her noktasında yapmaya çalışıyoruz. Ama bir kardeşimiz Diğer bir kardeşimize Kur'an'dan konuştuğu zaman onu dinlesin. Allah onunla konuşuyormuşçasına kulak versin. Sabit İbn Kays gibi tavır alsın. Ve amel etsin. Sabit İbn Kays kim? Kerim kardeşlerim. Sabit İbn Kays radıyallahu anh. Sahabelerin içerisinde... Ses telleri en bozuk olan sahabe. Bozuktan kastım şu. Bazı kardeşlerimiz insanlar vardır. Ses tellerinin böyle kabalığından normal bir meseleyi konuşsa bile kavga eder zannedersiniz. Doğru mu? Bazen evde bile sokaktan ses gelir halbuki adam telefonla konuşuyordur. O kadar kaba sesi vardır yani. Yani diğer insanların volümünden çok yüksek. Biz ona Türkçe literatürde küçük harflerle konuşmasını bilmeyenler deriz. Hep büyük harflerle konuşur. Bağıra bağıra. Onun da nedeni ses tellerindeki ağrıza ve boğaz ve ümük keyfiyetindendir. Allah öyle yaratmıştır. Sabit İbni Kays aynen böyle tarif ettiğim gibidir. Mescidde veya mescidde konuştuğu zaman zannedersiniz ki Sabit İbni Kays birisini dövüyor yani. Tutmuş ümüğünden sıkıyor. Öyle yani. Ses telleri o kadar kaba. Bağırırcasına yani. Ben şu anda nasıl bağırıyorsam o normal seviyede bile bundan çok üstün. Kendisi de rahatsızdır ama ne yapsın? Öyledir sesi. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'la da konuştuğunda böyle konuşur. Sabit İbn Kays. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün namaz kıldırır. Bakar ki Sabit İbni Kays yoktur. Ensardandır Sabit İbn Kays. Radıyallahu anh. Tamam bir vakit gelmemiştir. İkinci vakit bakar. Sabit İbn Kays yok. Üçüncü vakite bakar. Sabit İbn Kays yok. Aradan bir gün geçer. iki gün geçer. Üçüncü gün der ki Saad İbni Muaza. Komşundan haberin var mı? Benim cemaatta göremediklerim var. İmama bakın ya. Ana yürekli gibi değil mi? olmayanı hemen görmüş imam korayan gözetleyen der ki haberim var mı var ya Resulallah peki sağda sorar der ki niye gelmedi sabit İbni Kays 3 gündür Allah'ın Resulünün mescidine mescidi nebeviyen niçin gelmiyor diyor ki ya Resulallah Üç gün önce size Vucurat Suresi inmişti. Ya eyyuhallezine amenu la terfa'u aswatakum fauka sovtin nebi Ey iman edenler Allah'ın Resulü yanınızdayken sesinizi yükseltmeyin. Bu ayet indi ya üç gün önce. Sabit İbn Kays bu ayetin kendisi için indiğinden korktu. Vallahi üç gündür odasından çıkmıyor. Allahu akbar. Diyor ki git komşuna haber sal benim yanıma gelsin. Gelir Sabit İbni Kayız. Der ki Sabit duyduklarım doğru mu? Der ki vallahi ya Resulallah doğru. Bu ayet benim için inmedi de kime indi? benim sesimden daha yüksek çıkan ses mi var Allah aşkına der ki sabit bu ayet senin için inmedi be bu ayet Allah'ın düşmanları için veya da başka bir rivayete göre Allah'ın Resulü'nün odasını dinleyenler için rivayetler farklı senin için inmedi sabit ya Rasulallah. demek ki bu ayetin muhatabı ben değil miyim Allah beni azarlamadı mı Allah bana kızmadı mı? Allah beni narına atmayacak mı ya Resulallah? Atmayacak Sabit. Hatta bir virgül at Sabit. Ben sana Allah'ın müjdesini söyleyeyim Sabit. Sen bir iznillah ta'ala aha bu ukbadan diğerine şehit olarak gideceksin. Sabit İbn Kays ondan sonra girdiği her Cihat meydanına yeni elbise alarak gitmiştir. Allah müjdeledi. Resulullah müjdeledi yeni elbiselerimle gideyim diye. Ama Allah Sabit İbni Kays'a şehadeti Yemâmed'e nasip eder. Kur'an nasıl anlaşılmış? Ha? Aziz dostlar, Kur'an'a nasıl muhatap olunurmuş? Sabit İbni Kays gibi. Anh. Acaba, Allah bana mı dedi, bugün biz وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا ayetini okuyoruz Bu ayet havada kalıyor Bu ayetin muhatabı kim? Allah Azza ve Celle وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَهَرَّمَ الْرِبَى Allah bize alışverişe helal, ribayı haram kıldı, kime diyor Allah bunu? يَا اِيْوَا الَّذ۪ينَ Bize diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mahkemetül kubrada bizden şikayetçi olmasın mı istiyorsunuz aziz dostlar? Sabit İbni Kays gibi yapacağız. Sanki bana sesleniyor. Ben miyim acaba o? Diye Kur'an'ın karşısında kendimizi muhatap olacağız. Bitiriyorum. Dedim ya İbni Mesud'dan bir iki tane anlatacağım diye radıyallahu an İnanın hayatıma rektefe kattığını düşündüğüm bir ifade. İbn Mesud radiyallahu an. Sizlerden de istirhamın bugün Tefsirul Furkan'ın en büyük azığı olsun inşallah rahman. En değerli azığı olsun. Hepsi değerli belki ama istirham ediyorum bu önemli. İbn Mesud Kur'an karşısında nasıl bir tavır takınacağımızı Sıkı sıkı sarılmanın, içerisindekilerle hemhal olmanın ne manaya geleceğini anlatacak. Vallahi inanın üç dakikayı veyahut da iki dakikayı geçmeyecek söyleyeceği sözler. Ama dedim ya beni renove etti. İnan o kadar etkilendim bu sözden. İbn-i Mes'ud radıyallahu an, Abdullah i̇bn Mes'ud. Diyor ki kardeşlerim nasihat ediyor. Kendisinden genç sahabelere ve tabiine. Diyor ki kardeşlerim. Allahu var. Kur'an üstadıdır Abdullah İbni Mesud. Değil mi? Allamedir. Sahabeleriyle ve kardeşleriyle konuşurken der ki kardeşlerim. Sizden biriniz. Kur'an'ı azimuşşan'dan bir ayet işittiğinde. bir ayet işittiğinde birisi size Kur'an'dan bazı ahkamlar okuduğunda Allahu Ekber diyor ki Lebeyk Allahumme Lebeyk Lebeyk Allahumme Lebeyk deyin ve oturuyorsanız ayağa kalkın hazır ola geçin çünkü Allah ya size helali helal kılacak ya da haramı haram kılacak Allah sizinle konuşup bir hüküm bildirecek eğer ki birisi size Kur'an'dan bir şey okuduysa bir hüküm haberdar ettiyse lebbeyk Allahümme lebbeyk deyin ve hazır ola geçin çünkü Allah sizi muhatap almış konuşuyor bir şeyin ya helalini beyan edecek ya da haramını var mı bu sözün ötesi var mı vallahi yok yok okuyorum az önce de söyledim Faiz ayeti, zina ayeti, içki ayeti, Allah Azza Ve Celle'nin dininin yeryüzüne hakim olması gerektiğiyle ilgili ayetler. Fahkum beynahum bima anzal Allah. En basitinden. Wa anipkum beynahum bima anzal Allah walatatta be Allah'ın indirdikleriyle onların aralarında hükmedin. Kime söylüyor? Bu ayetin muhatabı kim? Vallahi biziz. O zaman ne diyeceğiz? Diye Bilmez ot gibi. Labbaik. Allahumme labbaik. Hazır ola geçeceğiz. Allah bunu emrediyor. O ayetleri görmüş, o ayetleri yaşamış bir sahabe böyle anlayın diye de bize nasihatini miras bırakmış. Umrulur ki korunanlar olursunuz diyor ya. Ben de aynen böyle laallekum tettequn. Umulur ki bizler de korunanlardan oluruz. Aziz dostlar, muhterem hazirun, Allah Subhanahu ve teala bizlere söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amil olmayı nasip ve maşar kılsın. Rabbim rıza ilahisinden ayırmasın. Bizlere şu Kur'an ayetlerini muhatap alıp, hayatında hakim kılma noktasında olağanüstü gayret sarf eden kullarından olmayı nasip kılsın. Kur'an-ı Azimuşşan'ın hakikaten hayata kamilen tatbik edildiği ve bunun şer'i yolu olan kılafetinde ikamesini bir an evvel bizlere görmeyi nasip ve müesser kılsın. Allah subhane ve Taala taksiratımızı affa ve mağfiret eylesin. Allah subhane ve teala hepinizden razı ve memnun olsun. Subhan Rabbike Rabbil İzzete Amma Yesifûn. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh.